Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopia'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik posta adresi, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Buradan takipte kalabilirsiniz, yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Biliyorsunuz zaman zaman bahsettiğim konuların görsellerini buradan paylaşıyorum, kısa özetleri paylaşıyorum. Evet sevgili dinleyiciler bugün stüdyoda yanında yine değerli bir konum var. Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Semih Çelik. Hoş geldin Semih nasılsın? Hoş bulduk beden çok teşekkürler. Ee, geçen ay... İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde çok ilginç bir sunum yaptın. Tıp evet. Tıbbiye Mektebi'nin Kayıp Doğa Tarihi Müzesi hakkındaydı sunumun. Çok ilginçti gerçekten. O yüzden ben bunu burada botanitopide anlatmanı istedim. O yüzden çok teşekkür ederim vakit ayırıp geldiğin için bizimle paylaşacağın için. Aslında şunu fark ettim yani o sunumun sırasında o kadar böyle karanlıkta bütün bu yapboz parçalarını topla gibi işte bir iğneyle kuyu kazar gibi tek tek bütün belgeleri çıkarak aslında aralarındaki bağlantıları kurmaya çalışıyorsun. Çünkü Osmanlı tarihindeki doğa tarihi müzesi geçmişimizle ilgili çok fazla bir bilgi yok elimizde galiba. E, tabii bu konuya geçmeden önce biraz kendini anlatmanı isteyeceğim. Biraz Hı -hı. önce seni tanıyalım. Sonra bu macerayı nasıl ve Biraz bu araştırma sürecinden devam ederiz. Önce seni tanıyalım. Evet çok teşekkürler Benan, e, Hem davet ettiğin için hem de e, konuyu baştan güzel bir özetlediğin için. E, biraz kendimden bahsedeyim. Ben e, aslında eğitim itibariyle e, Marmara Üniversitesi'nde siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler e, çıkışlıyım. Ancak kaderin bir cilvesi olarak zamanla hmm. <gülüyor> Bilgi Üniversitesi'nde master programı olarak tarih bölümünde master'ımı yaptım. Daha sonra tarihçi yolunda, tarihçilik yolunda İtalya'da, Floransa'da, European University hmm. Institute'de doktoramı tamamladım 2017 yılında. Bir dönem Floransa'da, bir başka üniversitede, Scuola Normale Superiore'de araştırmacı olarak çalıştım. Daha sonra burada Koç Üniversitesi'nde. Ee, tarih bölümüne bağlı bir Avrupa destekli projede e, araştırmacı olarak, Hı -hı. araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. Yaklaşık 3 senedir, 3 işte, seneyi biraz geçti. Orada çalışıyorum. Araştırmalarımı orada yürütüyorum. Aynı zamanda da Koç Üniversitesi'ne bağlı Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde e, doktora sonrası araştırmacı olarak Hı -hı. şu an görev Hı -hı. yapıyorum. Ee, genel olarak çalışma alanım doktoranın başından itibaren yaklaşık 2010'dan beri yaklaşık 10 senedir e, Osmanlı Anadolu'sunda spesifik olarak... E, iklim değişikliği Hı -hı. E, ve buna yönelik devletin ve toplumun verdiği tepkiler aslında Hı -hı. konunun temelini oluşturuyor. Zaten e, senin de geçen ay İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde dinlediğin sunumda Hı -hı. E, bu doktora çalışmamın e, küçük bir parçasını e, Hı -hı. oluşturuyordu. E, burada tabii Birçok şey anlatılabilir bu konuda. Yani nasıl buraya vardım bir tarihçi hı hı. nereden çıkıp nerelere <gülüyor> varıyor, nasıl varıyor. Ee, aslında zaman, insanın evet. iklim üzerindeki etkilerini anlatırken Osmanlı döneminde... ...sonra birden buraya karşına doğa tarihi müzesi meselesi çıkıyor. Bu biraz tesadüf olduğunu söylemişsin evet. zaten sunumunda da. Şöyle, e, yani aslında benim asıl çalışmam e, Anadolu'da kıtlıklar ve kuraklıklar üzerineydi. 1830 1840'larda e, insanların bu tarz iklimsel anomalilere yani çok aşırı iklim olaylarına... ...nasıl tepki verdiklerini bir şekilde Hı -hı. anlamaya çalışırken... ...yolum birazcık... ...arşivin derinliklerinde kazı yaparken... ...bitki toplayıcılarıyla aslında... ...kesişti Hı -hı. yani... ...nereden geldiğini bilmediğim birdenbire... Hı -hı. ...ve nereye gittiğini de bilmediğim aslında... ...bitki toplayıcılarının devletten... ...işte farklı yerlerde, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde... ...bitki toplamak üzere... Hı -hı. ...izin alma talepleri... Evet, ...üzerine belgeler çekilmeye Bu yana Türkiye bitki toplamak için gelen birçok yabancı... botanikçi Aynen. var. Onu da bir programda konuşmuştuk. Hı -hı. Osman Baytop'un... Evet. Evet. Türkiye'deki botanik tarihi araştırmaları kitabında evet. zaten o şeyden bahsediyordum. Önemli bir de yani, var orada. Evet. evet. E, aslında evet o yani birçok paralel isme de e, rastladım ama daha da enteresan tarafı bu insanların bir kısmı e, özellikle 19. yüzyılın 1830 ve 40'larda e, müzehaneye e, bitki toplamak üzere izin almaya başladığını fark ettim. Yani bir bir müzehane var evet, yani. Bir müzeden varsa. söz edildiğini fark ettim Mo ki evet. zaten aslında. Hı -hı. E, kendi gittiğim çalışmamın gittiği doğrultuda yani 1830 ve 1840'larda Osmanlı Devleti ve toplumunun doğaya bakışındaki dönüşüm bana zaten şu soruyu hep sorduruyor Yani burada niye bir doğa tarihi müzesi yok? Çünkü hmm. hakikaten bu antroposen dediğimiz bugün e, çokça tartıştığımız tarihçilerin ya da işte e, jeologların ya da işte doğa bilimcilerinin aslında her alandan e, insanın diyelim bilim insanının çokça tartıştığı antroposenin başlarından söz ediyoruz ve e, bir anlamda... E, bu çerçeve içerisinde yani bu doğaya bakışın, insanın doğaya hükmettiği, e, hükmetme iddiasının güçlendiği diyelim e, ve çok pratik bir şekilde ortaya çıktığı bir dönemde e, bunun olmaması zaten bence kaçınılmazdı. Hı hı. E, dolayısıyla bir şekilde bu e, bitki toplayıcılarının karşıma çıkması benim için bir beklenmedik bir şey olduğu kadar aslında beklendik de bir şeydi ve müzenin hı hı. varlığı bu şekilde benim e, arşivden karşıma çıkan hı hı. bir şeydi tabii. Bu bağlamda hem Baytoplar'ın çalışmaları hem de Fezagün Günergün Hoca'nın İstanbul Üniversitesi'nde ufak tefek çalışmaları vardı. Ben daha sonra bunları fark ettim. Hı hı. Ancak hala... hala Bunlar hep böyle ticari yazışmalardan, izin belgelerinden, o satır altlarından çıkan bilgiler değil mi? Aynen, e, aynen öyle. Daha sonra e, kazılarımı arşivde hı hı. E, bu müzenin hikayesini bir şekilde ortaya çıkartmaya çalışarak e, yönlendirdim. Ki e, bu müzehane daha sonra anladım itibariyle. Galatasaray Mektebi Tıbbiyesi'nde hı hı. E, bulunan bir müze. E, aynı zamanda bir botanik bahçesi için e, bitkilerin ve e, doğa tarihi objelerinin toplandığını e, bu şekilde öğrendim ve çalışmam bu şekilde derinleşti. Aslında tıbbiye çalışma amacıyla toplanan e, e, Burası hı. aslında biraz tartışmalı. Birazcık belki tarihinden bahsederek hı hı. E, gideyim. Hı hı. Daha da anlaşılır hale gelsin konu. Şöyle e, 1820'lerde aslında Osmanlı'da bir e, tıp eğitimi reformu e, gündeme geliyor aslında. Özellikle Mustafa Behçet Hı -hı. Efendi, Seret Tıba, yani imparatorluğun baş tabibi olan e, Mustafa Behçet Efendi'nin bir raporu üzerine e, yani bizde niye tıp eğitiminde sorunlar var, ne yapmak gerekir gibi bir raporu var. E, bunun üzerine aslında yeni bir tıp eğitim sisteminin e, gerekliliği ortaya konuluyor Hı -hı. ve çeşitli aslında reform çalışmaları e, gündeme geliyor. E, farklı yerlerde farklı okullar açılmaya çalışılıyor. Hikayesi biraz karışık ve uzun ama en sonunda 1837'den sonra Galatasaray, bugünkü bildiğimiz Galatasaray'ın aynı binada değil ama o zaman 1470'lerden beri var olan Galatasaray'ın içerisinde bir mektebi tıbbiye kurulması hı hı. Hı hı. gündeme geliyor ve kuruluyor. <gülüyor> e bunun içerisinde bir müzenin varlığı dediğim gibi baş hocalarımız tarafından daha önce çalışılmış olmasına Hemen müzenin ne zamandan beri var olduğu. Peki pek müzehane diye konum. geçiyor değil mi? Müzehane. Bu ya, konuda farklı yani. şeyler var. Hı. Aslında Osmanlıca kullanımı numunehane. Ha numunehane. Ee, zaten aslında bu son içinden geçtiğimiz süreçte ilginin artması çok güzel bir şey bu konuda. Farklı tartışmalar gündeme gelecek gibi gözüküyor. Ben bunun biraz bir müze olduğunu düşünüyorum ama e, bunun sadece bilimsel araştırma amaçlı... Dışarıya kapalı, tamamen e, müze olmayacak kadar Hı -hı. bir depo, e, numune Hı -hı. aslında barındıran bir e, alan olduğu iddia ediliyor. Ve kaynaklarda da numunehane diye aslında geçiyor. Ama baktığımızda müzehane diye kullanım var. Fransızca kaynaklarda normal müze diye geçiyor. E, Fransızca olarak, İngilizce kaynaklarda müzyum diye geçiyor. Yani aslında biraz tabii kavramın karmaşık olduğu bir dönem. Yani Hı -hı. bu Avrupa'da da 1830 ve 40'larda müzenin bugünkü anladığımız anlamda işte kapısında bilet satılan, Hı -hı. halka tamamen açık bir şey olmadığını zaten biz biliyoruz. Bu 1850'lerden sonra ancak Hı -hı. tamamen bugün anladığımız anlamda bir müzecilik. Bir de, e, bizdeki müze kavramı o zaman farklı olsa gerek. Sen de sunumunda bahsetmiştin. Müze olması gerek için üç farklı Ayağı var mesele. İşte bir bilimsel bir kurum olması o anlamda. Bir de tabii sömürge ülkelerinden toplanan örneklerin bir yere getirildiği bir yer olma durumu var. Evet şimdi tabii Osmanlı'daki... Ve insan ki... doğa ve tarih ilişkisini inceleyen bir evet. yer. Ee, evet şimdi üç anlamda... ayağı var. Evet aynen. Hı hı. Ee, şimdi burada tabii e, bu şekillerde inceleyebiliriz müzeyi. Aslında biraz onu demeye çalışmayan Başka belki ayaklar da kurulabilir. Evet. Şimdi burada hani bu müzeyi Galatasaray'daki numunehane ya da müzehaneyi, doğa tarihi müzehanesini anlamlı kalan şeylerden bir tanesi aslında Avrupa'dan farklı olarak kolonyal bir ayağının olmaması. Hı -hı. Yani, Çünkü Osmanlı doğrudan, İmparatorluğu Kolonyal bir imparatorluk değildi. Hı -hı. Evet. E, tartışmalar var bunun üzerine. Yani kendi topraklarında bir kolonizasyona Hı -hı. E, gittiği gibi bir tartışma ufaktan vardı. Pek şu an yok ama yani e, nitek neticede nite, nite bir Kolonyal imparatorluk değil, dolayısıyla hı hı. böyle bir ayağı yok. Dolayısıyla bu çalışma yani bu, bu müzeyi çalışmak e, bu anlamda farklı bir hı hı. E, konsept üzerine de kurulması gereken bir şey çok sistematik o yüzden çalışılması gereken bir kurum bu. E, zaten baktığımız zaman e, koleksiyona baktığımız zaman 1839'dan itibaren. Galata Sarayı mektebi tibbiyesi içerisinde bir numunehanelinin olduğunu kayıtlarda görebiliyoruz hı hı. ve 1839'dan itibaren müzeye e, botanik özellikle botanik koleksiyonları ve mineral koleksiyonları gelmeye başlıyor. Bunların çoğu öncelikle Batı'dan, Fransa'dan, İtalya'dan ve Viyana'dan geliyor. Hı hı. Daha sonra e, işte farklı dünyanın farklı bölgelerinden, örneğin Hind, Çin'den, e, Latin Amerika'dan. E, muhtemelen işte daha Arap, e, Osmanlı hmm. Arap topraklarından, Mısır'dan e, çok fazla sayıda koleksiyon geldiğini görüyoruz. Mineraller geliyor. Yani. Evet. E, şöyle tabii e, daha düşünce başta aslında 1839'dan itibaren koleksiyonun e, temelini aslında bir tür bağış mekanizması oluşturuyor. E, ki bu da bize aslında müzenin ne kadar e, diğer coğrafyalarla işte özellikle Batı'daki hmm. Avrupa'daki e, doğa tarih müzeyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. E, oradan çok fazla yani işte dediğim gibi İtalya'da Batı Avrupa ülkelerinin çoğundan koleksiyonların bağış yoluyla geldiğini görüyoruz. Ama bir taraftan da bir bitki toplama ya da işte bir doğa tarihi objesi toplama faaliyeti e, yürütme durumu da var. Yani örneğin bir okulun başta öğrencilerinden daha sonra da hocalarına olan bir Salih Efendi e, var. Hı -hı. E, ve özellikle botanikle çok ilgileniyor. Hı -hı. E, <gülüyor> örneğin o mesela İstanbul ve civarındaki bitki toplama faaliyetlerini özellikle 1840'ların ortalarında hmm. yürüten kişi. Hmm. Dolayısıyla bir bitki toplama e, faaliyeti özellikle Osmanlı coğrafyasında bitki toplama faaliyeti de söz konusu. Onun dışında başka bitki toplayıcılarının işte örneğin Hind içinden gelen e, Toskanalı bir bitki toplayıcı Anibale Forest'i. O hmm. mesela İstanbul'a geliyor ve e, elindeki e, topladığı malzemeleri Doğa Tarihi Müzesi'ne e, satıyor. Orada hmm. sergilenmek hmm. ve aynı zamanda bilimsel amaçlarla kullanılmak üzere. Dolayısıyla birkaç aslında kanaldan gelen bir e, ne diyelim e, toplam yani koleksiyon toplama hikayesi. Peki bu. böyle bir envanter çıktı mı karşına? Mesela Annibale Forest'in hangi evet. bitkileri bulup getirdiği? Çünkü onlar ortada yoktu evet. tabii. Çünkü onu da anlatacaksın belki evet. bir yangın oluyor zaten. Evet aynen Yok şimdi çok şey. ben de değinecektim. Ee, yani aslında evet senin programın güzel tarafı hani bize işte bu işin biraz tarihin yani botaninin ya da e, içinde yaşadığımız coğrafyanın bitkileri... Ve diğer canlıları üzerine aslında düşünmeyi itiyor. Ben de aslında buraya gelmeden önce birazcık böyle ya ne diyebilirim hani <gülüyor> bu <gülüyor> e, 1840'larda işte Flora'ya dair ne söyleyebilirim. Şimdi maalesef tabii 1848'de e, Galatasaray Mektebi Tıbbiyesi binası yanıyor. İstanbul'un en büyük belalarından bir tanesi yangın zaten yüzyıllar boyu. E, yan, yani Binanın aslında bir kısmı ahşap, bir kısmı, büyük bir kısmı ahşap ama beton kısımları da var. Ee, ancak bina tamamıyla yanıyor. İçindeki koleksiyonlar da yanıyor. Muhtemelen Kesinlikle mevcut evet. olan arşivde e, orada yanıp gittiği için şu an arşiv, Osmanlı Arşivleri'nde çok fazla bir malzeme bulamıyoruz konuyla ilgili. E, dolayısıyla böyle bir e, <gülüyor> Yani yani herhalde yapılmış olsa da yani mutlaka evet. kurutulmuştur örnekler bir e, ama onlar da tamam e, elimizde dolayısıyla bir liste de yani herhangi bir envanter ya da bir koleksiyonun olduğu bir katalog yok. Ee, bu Aníbal Forest'i biraz istisnai bir örnek. Ee, 1847-48'de pardon aslında okul yanmadan iki hafta önce İstanbul'a geliyor. Hı -hı. Ee, getirdiği sandıklar dolusu e, işte böcek örnekleri, bitki örnekleri. Onun dışında Çin'den ve Hindistan'dan farklı etnografik işte, müzik aletleri, kıyafetlerin olduğu e, koleksiyonlar da var. Hı -hı. Bunlara çok büyük bir talep oluyor aslında. Bir yandan yani müzenin dışında da aslında bir Özel diyelim doğa tarihi ilgisi ve işte marketi pazarı var. Bir kısmını aslında yüksek Osmanlı bürokratlarının yani objelere de ilgi var yani. Evet evet kesinlikle. Ya bu şey yani... gibi hani ilk müze örnekleri gibi merak kabinelerinin doğduğu gibi yani. Tabii ee, yani biraz daha geriye gidersek bu aslında çok yani yaklaşık 200 yıl daha geriye götürebilecek bir şey yani bireysel olarak bitki veya işte doğa tarihi objelerinin toplanması çok daha geriye gidiyor. Bu, Avrupa'da da böyle zaten. Doğa tarihi müzelerinin oluşumu da aslında Hı -hı. birazcık Öyle bireysel çabalardan devletin bir şekilde işin içine yani, girmesiyle başlıyor. Yani aristokratların, işte, tüccarların. Pencerin, kendi... e, aynen. E, Osmanlı'da da biraz Hı -hı. böyle. E, ancak dediğim gibi 19. yüzyıl yani işte 1840'larda da böyle bir ilginin e, olduğu çok açık. Yani bürokratların e, Çin'den gelmiş bir böcek koleksiyonunu alıp Hı -hı. muhtemelen evlerinde konaklarında sergilemek gibi hmm, bir... Hmm. E, merak, dediğim, ...statü merak. göstergeleri Stat de statü var. Ee, de, bir kısmı da okula... E, ...okulun müzesine hmm. konmak üzere. E, ancak satılıyor ve... E, ...bütün koleks bütün getirdiği sandıklar... ...okulun içine konuyor. Bir, iki hafta sonra... ...yangın çıkınca e, bütün aslında... koleksiyon yani getirdiği o sandıklar yanıyor. E, ancak dört beş sandığı... ...kurtarabiliyor. Hmm. hatta hmm. kendini... ...tehlikeye atarak okulun içine girip alıyor. Bunların bir listesi var meselemizde ama bu liste... ...tabii çok detaylı bir liste değil yani işte... E, diyelim ki işte diyor ki beş sandık böcek ondan Hı -hı. sonra işte efendim işte bitkiler Çin'deki bitkilerin Hı -hı. kurtulmuş bitkilerin Hı -hı. endemik bitkilerin işte bir defteri yani Hı -hı. muhtemelen bir Hı -hı. Şey, kitapçık şeklinde. E, dolayısıyla çok detaylı bir liste yok. E, bunu yapan yani yangından sonra elimizde kalan nedir yapan Karl Edward Hammersmith ya da Abdullah Bey. 1848'de... Ya, evet ben İstanbul de şimdi onu soracaktım. Gelen... Hamer Schmidt evet. arşivinden ondan daha sonra e, evet. söz edeceğim dedin mi? Belki onu başka bir programda konuşuruz. <gülüyor> <yine>. <gülüyor> evet konu çok e, detaylı ve uzun bir konu. E, hmm. Dolayısıyla 25 dakikaya hmm. umarım hmm. yeterince e, konu sığdırabiliriz. E, yani 1848 yangınından sonra tabii hikaye farklı yönlere evriliyor. Hı hı. Ee, özellikle işte e, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda bir yana da e, doktor olan Karl Eduard Hemşit, daha sonra e, 1848 isyanlarını e, düzenleyenlerden biri olduğu için e, Osmanlı'ya sığınıyor, hı hı. sığınmacı olarak İstanbul'a geliyor ve burada e, bitki, yani botaniği ve işte mineral ...toplama faaliyetlerini sürdürüyor ki daha sonra 1872 73te bir müze kurdu İstanbul'da tekrardan hmm, hmm. söyleniyor. Ben e, bizzat e, Viyana'daki doğa tarih müzesi arşivinde Hammersmith koleksiyonunda çalıştım geçtiğimiz e, yaz. E, Üniversitesi'nde. müzeyinin izleri var mıydı yani? Maalesef herhangi bir şey bulamadım. Yani dedim ki o yüzden bu bir söylenti halinde şu an devam ediyor. Hmm. Arşivde işte müzehane müdürü olarak geçiyor Abdullah Bey Müslüman oluyor ve Abdullah Bey ismini alıyor... Ee, Abdullah Bey'in sıfatı müzehane müdürü olarak geçiyor birçok yerde ama müzenin neresi olduğu e, konusunda tartışmalar var henüz. E, işte zamanla muhtemelen onun da ayrıntıları ortaya çıkarılacak. Aslında Schmidt'in arşivi o dönemin florası ile ilgili hakikaten çok e, değerli bilgiler içeriyor ee, bu durumda. Şöyle tabii e, bunu henüz daha üzerinde detaylı çalışmaya başlamadım. Hı -hı. Şöyle söyleyeyim yani oradaki koleksiyondan çıkan malzemeyi jeolog arkadaşlara gösterdiğimde gözleri faltaşı gibi açıldı. Hı -hı. E, bir tarihçi olarak bana çok fazla şey ifade etmiyor bilim tarihi ya da işte doğa tarih müzesinin Hı -hı. tarihi itibariyle ama e, yani onun topladığı fosil koleksiyonun örneğin e, bugün bizim hiçbir şekilde elde edemeyeceğimiz bir koleksiyon oldu çünkü aslında bütün bu fosillerin şu an inşaatlarla işte ki, denizin kirliliğiyle birçok e, insan eliyle işte antroposenin Hı -hı. etkisiyle Hı -hı. diyelim yok olduğunu dolayısıyla mesela örneğin bir fosil e, boğazdaki boğaz hattındaki bütün hatta e, fosilleri topladığı bir şey Hı -hı. var çizimlerini Müthiş yaptığı tabii. yani bu ...şu an elimizde olamayacak bir... ...kayıt değilim. Dolayısıyla aslında bir yandan... ...bir tarihçi olarak ya da tarihçilerin... ...rolu itibariyle düşündüğümüzde ...bu çalışma yani bir doğa tarihi müzesi... ...etrafında yapılacak bir çalışma... ...bu antroposen içerisinde... Hı -hı. ...ne diyeyim bizim, bizim üzerimize giden bir sorumluluk aslında. Yani hani Hı -hı. neleri kaybettik... Hı -hı. ...elimizde ne var bunlarla ne yapabiliriz, geleceğe dair ne düşünebiliriz tarihçi olarak aslında biz e, kurgulamamız bir tarafıyla gerekiyor hı hı. böyle bir sorumluluğumuz var e, bu doğa tarih müzesi hikayesi bu anlamda da bence e, çalışılmaya evet, evet. değer çok bir önemli. konu peki o şeyle ilgili, bina ile ilgili elinde neler evet. var, Yani bir şey bulabildin mi yani evet. yok olan bina ile ilgili Şimdi maalesef onunla ilgili çok fazla bir şey yok e, bina aslında yandıktan sonra Enteresan bir yer haline geliyor. Şöyle söyleyeyim bir tür <gülüyor> bir tür mezarlık gibi aslında görülüyor hmm. bilim insanları tarafından özellikle. Birçok yerden işte Rusya'dan Batı Avrupa'dan birçok botanici ya da işte mineralog ya da işte bir şekilde doğa tarih müzeleriyle bağlantılı bilim insanlar gelip bu sahayı ziyaret ediyorlar aslında yan, yandıktan sonra. Hmm. E, ve aslında hepsini bir şekilde e, bunun yani buraya yeni bir binanın yapılması ve okulun aslında bu geleneğin bir şekilde sürmesini istiyorlar ama maalesef 1848'den 1860'ların ortasına kadar burada herhangi bir e, girişimler olsa da herhangi bir Hı -hı. bina yapılamıyor. Buna sadece e, bu 1848 yangından sonra yeni bir bina yapılması için e, bir tür plan e, çizimi e, bulabildim. E, burada ama da aslında. Orijinal plana ulaşamadın. Evet yani aslında elimizde çok fazla bir kayıt e, mevcut değil. E, yani 1848 öncesi tabii yani 1470'lerden doğru gelen bir bina olduğu için muhtemelen daha eski kayıtları Hı -hı. bir yerlerde mevcuttur. Bir ee, yerde sununda da bahsetmiştin limonluk olduğundan. Evet tam onu söyleyecektim ben de. Hı -hı. Şimdi yani 1848'den sonraki çizilen bir planda muhtemelen yeniden bir bina yapılması için... ...çizilen bir planda bahçenin yani Çukurcuma tarafına doğru diyeyim bugünkü, bugünkü Galatasaray'ı düşünürsek... ...bir limonluk adı altında yani bir tıbbi bitkiler bahçesi... ...bir de botanik bahçesinin bu limonluk hı hı. etrafında çizimde yer aldığını görüyoruz. Belki muhtemelen eski plana sadık kalınarak evet, yapılmış yani bir, bir şey olma ihtimali Bir planlanmış olması aslında tropik ağaçların bitkilerinde getiriliyor olduğu anlamına da geliyor. Yani... evet. Ee, şöyle Öyle bir var tabii. Evet e, zaten yani sorulardan bugüne kadar yaptığım konuşmalarda sor, sorulan sorulardan bir tanesi aslında buna yönelik bir sorular oluyor. E, yani tropik bir şey var mı yani nedir tam Hı -hı. olarak ne yetiştiriliyor burada bitki olarak. E, buna dair tabii çok fazla kaynak yani çok az kaynağımız olduğu için zaten evimizi çok böyle sıka sıka çıkarabiliyoruz. Ancak bir noktada e, şey olduğunu biliyoruz yani 1845 yılında bir e, tropik... E, bitkiler ve, tro ve e, tropik hayvanlar aslında Hı -hı. E, koleksiyon oluşturmaya çalışıldığını biliyoruz. Bunun ne demek olduğuna dair yani hiçbir fikrim yok aslında. Yani tropik bitkiler ama... iklimlendirmek iklim... evet, muhtemelen... uyumlanması için orada e, yetiştiriliyor Aynen. da olabilir. Aynen. E, muhtemelen böyle bir çaba var e, ama dediğim gibi bir elimizde katalog ya da bir e, envanter olmadığı için hem hümetin yaptığının dışında e, bunu bilemiyoruz tam olarak koleksiyonda neler vardı bir noktada hatta yine 1840'ların ortasında St. Petersburg'a bir katalog Hı -hı. gönderildiği Hı -hı. ne dair kayıtlar var elimizde. St. Petersburg'daki Doğa Tarihi Müzesi'ne. E, hatta işte Avrupa'da bundan sonra e, sürekli olarak Avrupa'ya da düzenli olarak bu katalogların gönderilmesi ne dair kayıtlar var. Ancak katalog kendisine ben yani Viyana'da dolaşamadım. St. Petersburg'a gitmedim. E, ama e, belki bu bundan sonraki çalışmada zaten e, oraya da Evet değil değil şöyle mi? yani bu ben bu çalışmanın çok büyük çoğunluğunu Osmanlı arşivlerinde yürüttüm. Geçtiğimiz yaz dediğim gibi kısa bir süre Viyana'daki Doğa Tarihi Müzesi arşivinde çalıştım. İnternet üzerinden erişebildiğimiz örneğin Padova Üniversitesi'nin online bir arşivi var. Viyana'da ve Padova Üniversitesi'nin arşivinde bol miktarda buraya gelen Hı. örneğin ismini zikretmemiz kesinlikle lazım. Evet. ...Frederich Wilhelm Neue adlı yine Viyanalı bir, hı hı. daha da Avusturyalı bir botanikçi... ...1844 yılında yine Galatasaray Mektebi'ne geliyor. Buradaki müzenin başına hı hı. o geçiyor ve çok büyük katkıları oluyor müze koleksiyonuna. Onun örneğin mesela yazışmaları, mektupları çok çok değerli ve hı hı. çok fazla bu müzenin ve okulun işleyişine dair detay veriyor... Bitki toplama faaliyetlerinin veya işte doğa tarihi objelerin toplama faaliyetlerinin detaylarını çok fazla bize veriyor. Ee, bu tarz çalışmalar zaten yani daha uluslararası başka arşivlerin de içinde yer aldığı çalışmalar yapılması gerekiyor. Hani ben elimden geldiğince bunu yürütmek istiyorum ama başkaları da elbette ki bu alanla ilgilenenler mutlaka üzerine gitmeliler ki burada yani çok saklı, üzeri örtülmüş, Hı -hı. toprakla örtülü bir tarih var. Aslında Onun bence çok açabilirim. önemli bir çalışma. Yani çok da heyecan verici olsa gerek değil mi? Yani ee, parçalar e birleşmeye başlayınca... Elbette tabii yani bir tarihçi merakı zaten var bir taraftan ama bir taraftan da dediğim gibi bu bir bana göre bir misyon da aynı zamanda. Hı. Yani hani bunu, bu hikayeyi ortaya çıkarmak bir anlamda bu topraklarda e, doğaya nasıl baktığımız, nasıl toplum olarak ve devlet olarak nasıl baktığımızın dönüşümünü aslında bize anlatıyor. Ki birazcık da e, tarihçiler arasında daha historiografik anlamda da 1800 ile 1850 arası yani 19. yüzyıllık 50 yılı ee, ...çok Osmanlı örneğinde çalışılmış bir dönem değil yani bu Tanzimat sonrası 1839 sonrası e, çok daha fazla üzerine odaklanılan bir dönem... ...onun da böyle 1850 sonrası aslında Hı -hı. çok fazla çalışılan bir dönem... E, ...öncesinde çok bilmediğimiz bir alan var ve o alanın önemli bir parçası da aslında bu yani bu Hı -hı. Doğa Tarihi Müzesi'nin böyle bir dönemde var olmuş olması bile... E, ...başlı başına bir e, nevi şahsına minhasır bir dönem aslında Hı -hı. işaret ediyor... Böyle bir müzenin daha sonra kurlamamış olması da mesela enteresan. Yani 1848 hı hı. yangından sonra e, başka... Şöyle, evet. Böyle bir girişim var ama... E... Şöyle oluyor. Başka aslında şöyle. Koleksiyonun mevcut kısmı e, Humbarahanede e, kışlada e, bir yere konulduğunu biliyoruz. Hı hı. E, hatta e, Edward, Karl Edward Hammersmith, Hammersmith geldiğinde o e, buradaki aslında koleksiyonunu sayıyor. E, onun envanterini çıkarıyor. E, bu... E, teşebbüsten sonra ne ol yani çok böyle dağınık bir süreç işliyor. Aslında ondan sonra ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Benim biraz kafamda daha uzun vadeli Hı -hı. daha teorik bir tartışma var. Şimdi 1848 50'li 50'ye kadar diyelim bir devlet Hı -hı. kamu ilgisi var. Yani devletin kendi Hı -hı. bütçesiyle yaptığı işler var. Daha sonra 1850 sonrasında özellikle 60'lardan itibaren daha özel işte okulların yani gayrimüslim okullarının aslında devreye girdiğini görüyorsun. Yani Birçok Robert Koleji'nin de özellikle mesela Hı -hı. yine çalıştığı ee, ve bu arada toplumsal tarihin son sayısında, Hı. Kasım sayısında aslında bu doğa tarihi müzelerini e, ele alan bir dosya yaptık. Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Ee, Sencelef'in de bir şey koleksiyonu var, bit bitki koleksiyonu evet. var. var... Ee, aynen o hala aktif zaten Hı -hı. Evet, aslında aktif. gidilip e, ziyaret edilmesi ziyaret edildi, ve, evet. ve edilmesi gereken bir e, tek örneği Hı -hı. aslında. E, doğa tarihi müzesi diyebileceğimiz e, kurumların. E, dolayısıyla bir... ...özelleşme aslında var... imparatorluğun hı hı. sonuna kadar... Ee, ...1920'lerden sonra biraz daha... ...belki karanlık bir dönem var... 1960'ta tekrar devletin işte maden, tetik ve arama... E, ...en üstünün devreye girince giriyoruz... ...işte bildiğimiz gibi bir müze var bugün Ankara'da... ...ben henüz görmedim... <gülüyor> ...görenler varsa konuşabiliriz kendileriyle... <gülüyor> evet... ...yani e, süre nasıl aktı geçti anlamadım ama... Evet. ...süremizin <gülüyor> sonuna geldik... Çok teşekkür ederim gelip paylaştığın için bunları. Çalışmalar devam ettikçe bence bir daha konuşalım ne dersin? Çok sevinirim. yani dedim. Geldi başlayınca benim için de teşvik edici bir <gülüyor> <gülüyor> motivasyon olur. ben, e, ben de çok teşekkür gidip ederim. Ben Belki için. bu arada Hemerschmidt e, evet. koleksiyonuyla onun üzerine de konuşuruz. Hatta bunun bir ikinci versiyonunu Hemerschmidt üzerine yapabiliriz aslında. Bence mutlaka tamam. konuşmalıyız. Çok bunu, teşekkür ederim tekrar tamam. katıldığın. Ben için. teşekkür ederim davet ettiğin için. Teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyiciler bugün Koç Üniversitesi araştırma görevlisi Doktor Semih Çelik'le e, unutulmuş bir doğa tarih konuştuk. Galatasaray Mektebi Tıbbiyesi e, üzerine yaptığı araştırmalar üzerine konuştuk. E, bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopya